Oman yutuğu Allah ve Rasulü Hocası, Fakat Faz Fazzağzıma. بعد, فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار. kardeşlerim, mutaf olduğu üzere. Çarşamba akşamları.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 okuduğu Hutbe-i Hacer'in son bölümündeki okuduğumuz, size de zikretmiş olduğumuz şeylerin manası üzerinde e, tefekkür etmek çok önemli. Dersimize başlamadan önce onları bir daha tekrarlamak e, uygun olacak. Nebi Aleyhissalatu Vesselam Hutbe-i Hacer'in bu bölümünde diyor ki Fe inne aslaqal hadithi kitabullah Sözlerin en sadık olanı, en doğru olanı Allah'ın kitabıdır. Ve hayrel hedi hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Tutulacak olan, hidayete erdirecek olan bu yolların en hayırlısı da kimin yoludur? <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldur. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın diğer hadislerde Beyan etti üzere sizlere iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı tutunduğunuz sürece dalalete düşmeyeceksiniz, düşmezsiniz gibi hadisler bizlere dünyada tutunulması gereken, üzerinde gayret sarf edilmesi gereken, anlaşılması için vakit sarf edilmesi gereken en önemli iki kaynağın Kur'an ve sünnet olduğunu gösteriyor. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu hutbenin girişinde ve hedi, hediy, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Meşerrel umuri muhtesatuhâ. İşlerin en şerlisi, işlerin en çirkini, işlerin en kötüsü muhtesat. Sonradan ihdas olunmuş, sonradan çıkarılmış, sonradan dine sokuşturulmaya çalışılmış şeylerdir. <gülüyor> Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Kulle muhtesetin Ve her muhdes olmuş, din adına yapılan, sonradan yapılan şeyler bid'attir. Ve kulle bid'atin dalâle Ve her bid'at dalâlet sapıklık, kötülüktür. Ve kulle dalâletin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 okuduktan hemen sonra Sadakallahü'l-Azim diyordu. Tabi arkadaşlar hemen sordular niye Sadakallahü'l-Azim diyorsun? Şöyle bir cevap geldi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Kul Sadakallah de ki Allah doğru söyledi. Fettebi'un millete İbrahim. İbrahim'in dinine milletine ne yapın? Tabi olun, uyun.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 İbn-i Ömer anhuma diyor ki, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, kâle fî gazbeti, gazbeti hayber. Nebi aleyhissalâtu hayber savaşında şöyle buyurdu. Men ekele min hâzih Bu ağacın, bu bitkinin meyvesinden, ürününden kim yerse, yani etthûm, sarımsak yani, kastedilen sarımsak diyor. Fela yakrabenne, fela yakrubenne, mescidenâ.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 o sorularınızın cevabını inşallah dersin sonunda bulacaksınız. Konu bütünün açısından, dinleyen kardeşlerimizin olayı takip etme açısından uygun olan bu. Yine Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'un rivayetinde ki bu hadis-i Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği bir hadis diyor ki: "Resulullah sallallahu <gülüyor> Kim sarımsak ya da basal, soğan yerse bizden uzaklaşsın diyor. Bir rivayette de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 Şeytanın oyunu bu aslında. Bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok rivayet var. Diğer bir rivayette, Müslim'in rivayetinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam وَلَا يُؤْذِنَا بِرِيْحِثُونَ Yemiş olduğu sarımsağın kokusuyla bize ne yapmasın bu kimse? Eziyet etmesin. Tabi dilim ehli sarımsak ve soğana Başka şeyleri kıyas ediyor. Mesela turp gibi, mesela pırasa gibi hususlar da bu sebzelerden bunları kıyas ediyorlar. Tabi yani bunların yağda pişirilip e, kokusunun çıktığı çıkarıldığı sebzeler kastedilmiyor. Çiğ olarak yenen ve insanın ağzında koku ya sebep olanları kastediyor. Ve bu sebzeler kıyasen ilim ehli bunun üzerinde çok duruyor. Sigara. Yani sigara kokusu da diyorlar ki bu sarımsak ve pırasa yahut sarımsak ya da soğanın kokusundan diyorlar daha nedir? Kötüdür. Daha kötüdür. Ve namaza gelen insanlara baya bir ne yapar? Eziyet verir, rahatsızlık verir. Bundan dolayı İlmehli diyor ki zaten sigara içmek haram. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَيُحِلُّ لَهُمُ ve yuharrimu alehimul khabais." O tayyip olan, güzel olan şeyleri müminlere ne yapar? Helal kılar. Peygamberden bahsediyor. "Yuharrimu alehimul khabais." Habis olan, kötü olan, pis olan, çirkin olan şeyleri ne yapar? Haram kılar. Yani aklı başında insaf sahibi kime sorarsanız sorun, sigaranın habis, Arapçadaki o habis ifadesinin e, hak eden bir e, türden madde olduğunu herkes ne yapıyor? Yani herkes bu manada kabul ediyor. Evet. Yine sana sorarlar onlara ne helal kılınmış. De ki deki size tayyip olan, güzel olan şeyler ne yapılmıştır? Helal kılınmıştır. Bu manada dediğimiz gibi yani sigara ve sigara'ya benzeyen nargile Veyahut da bu tarzda olan şeyler yenilip, kullanılıp mescide yaklaşılması çaiz değildir. Evet, şimdi namaza kamet getirilirken işlenilen hatalara değinelim. Genelde fıkıh kitaplarını okuyan insanlar fıkıh kitaplarında zikredilen şu hadise karşılaşabiliyorlar.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 Getirmiyor. Neden? Çünkü Ezan okuyan ne var? Kameti getirir. Hadisinden dolayı. Halbuki bu hadis nedir arkadaşlar? Zayıf bir hadistir. Bu hadis zayıf bir hadistir. Özellikle Arap toplumlarında, Arap aleminde e, hadis ilmiyle iştigali az olan e, insanlar da bu hadisi çokça duyabilirsiniz. Ezanı okuyan ne yapsın? Kameti getirsin. Ama sayı olan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 Arraj oluyor mu bir getirirken bir insanın yürümesi hakkında ne düşünüyorsun? Ne dersin? "Qāl: 'Habu an yuqīma mekānehu' diyor ki yerinde, durduğu yerden kamet getirmesi diyor daha doğrudur, bana daha sevimlidir. Çünkü e, kamet ne bir ilan, namaza başlanılacağının verildiği bir ilan, bir haber. Onun için o bulunduğu yerde insanlara bu haberin verilmesinin uygun ol olacağını söylüyor İmam Ahmet İbni Hanbel. Bu da kametle alakalı yapılan hatalardan bazıları. İmamlar cihetinden yapılan hatalar var. Kad kâmeti salâh dendiğinde İmam Nabi hemen Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Halbuki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 Aynı şekilde Ömer İbn Hattab'ın da saflar arasında safların düzeltilmesi için hatta Osman radıyallahu anh'udan da bu rivayet ediliyor. Şahıslar kişiler görevlendirdiği onlara saflar tamamlandı mı diye sorduktan sonra namaza başladı. Bizlere ne olmuş? Nakl olmuş. Yani imamların bu yapmış olduğu telaş ve aceleye gerek hacet yok. Kamet getirilsin. Kamet bitsin. Safları kontrol etsin. Safların düzgün olduğunu görüp duyduktan sonra ne yapsın. Tekbir getirsin. Bazı imamlar da kameti bölüyorlar. Yani, Müezzin eşhedü en la illallah <gülüyor> diyor. İmam başlıyor. Cep telefonlarımızı kapatalım. <gülüyor> Müezzin onu bekliyor. Bu da doğru bir şey değil yani. yani artık onu şeye, ibadete başlamışsın. Orada devam edeceksin. Kamet bittikten sonra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 saplardaki boşluğun doldurulmaması, sapların böyle tek bir çizgi gibi dümdüz yapılmaması. Bunların hepsi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde zikrettiği ve şiddetle nehyettiği yasaklar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Cabir i̇bn Semur'a rivayet ediyor. Bu hadisi Sahih-i Müslim'de bu hadis rivayet olmuş ayrıca Cabir'den. diyor ki Aleyhisselatü Vesselam: Ala tâcifûna kema tâcifûl melaiketu engda Rabbihâ. Melaikenin, meleklerin Rableri katında safa durdukları gibi sizler de saf olmuyor musunuz? Olmaz mısınız? Fakulna ya Rasûlullah, wa keif tâcifûl melaik? Tâcifûl melaiketu engda Rabbihâ. Saber hemen soruyor, merak ediyor. Melekler Allah katında nasıl? Saf saf duruyorlar. Diyor ki aleyhisselatü Vesselam, sufuf? el السُّفُوفِ الْاوَّلَ فَالْاوَّلِ Safları ne yapıyorlar? Tamamlıyorlar. Yani önce birinci saf, sonra ikinci saf. <gülüyor> وَيَتَرَاسُونَ فِي sufuf. Ve saflarda her safta ne yapıyorlar? Birbirlerine kenetleniyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki, yine yapılan bir hata.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 ve saplar da peş peşe ardı tutu, yani yapılmışsa eğer, ve insanlar da artık mescidin dışında dolduktan sonra, yollarda, çarşıda, pazarda namaza dururlarsa ve saplar peş peşe birbirine ittisal etmiş, birbirine peş peşe gelmiş bağlıysa, sıhhat salat diyor, namazları sahihdir. Ve <gülüyor> amma izâ saffû ve beynehum ve beyne saffil tarîk yemşin nâsufî ama diyor,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 ya imama uyanı görüyorsan ve tek başına değilsen safta, böyle hani namaza durun zaman mekruhtur. ama namazın diyorlar nedir sahiptir böyle bir görüş de var ama Şeyh ul Islam tercihi ney namazın batıl oldu. Ve kedailek eza kana beyne tek bir <gülüyor> Aynı şekilde diyor.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 فَإِنِّي اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْر۪ي Sizleri diyor arkamdan ben ne yapıyorum? Görüyorum. Peygamber aleyhisselatü vesselamın hususiyetlerinden bir tanesi bu. Ona has kılınmış şeylerden bir tanesi. Namaza durduğu zaman arkayı ne yapıyor? Görüyor Allah falan ona arkayı gösteriyor. قَالَ <gülüyor> اَنَسُ Diyor ki Enes, hadisinin rahisi. وَكَانَ <gülüyor> اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ Bizlerden birisi diyor. Yanındaki kimseye ne yapardı? Omuzunu taşlar dayardı. pıs pıs. Ve kademehu bi kademihi ve ayaklarını ne yapardı? sağına soluna yapıştırırdı. Ve bir rivayet başka bir rivayette Enes diyor ki: "Gale raitu ahadana yulziqu mankibehu bi mankib sahibih ve bi Aynı rivayet rivayetin devamında diyor ki: "Ve lau tehhabte tef'alu zalika Saat bugün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 Şu anda da bu sünneti biraz yapma. Adama ayağını koyuyorsun o kaçırıyor. Koyuyorsun kaçırıyor. Koyuyorsun kaçırıyor. Tabii elim helle burada şunu da yani zikrediyor. Bu sünnet insanlara öğretilmeden, anlatılmadan beyan edilmeden ne yapılmaz? Yapılmaz. Yani adama baktın ayağını koyuyorsun kaçırıyor da artık adamı zorlama. Yakalanmaç oynamayın namazda yani. Bazıları var yakalanmaç öyle kardeşim. Adam ayağıyla o götürüyor, geliyor. Ya bırak adamı tamam mı? Yani yani bu bu yapacağım diye ara fitne girmesin. Araya. önce bunu ne yapmak lazım? Açıklamak lazım. Bu şehir bunu Yesar el-Ansari an Enes. Enes'ten rivayet ediyor bu şehir. "Enhu lamma kadema el-Medine diyor Medine'ye geldiğinde Enes fakila lahu ma ankerte mundu minna mundu yevmi yevmen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Diyor bugün diyor bizde gördün, önebi Aleyhisselam'ı da gördün ve bizde görmediğin ve bizim yaptığımız şeylerden inkar ettiğin neler var hayatımız yani ibadetlerimizde? Ne görüyorsun? Biz yanlış üzerineyiz. Diyor ki: Ma ankaru illa annakum la tuqimu nasufuf. Sizlerden diyor saflarınızı ikame etmediğinizi, saflarınızı düzgün tutmadığınızı görüyorum. Bunu diyor, ne yapıyorum? İnkar ediyorum. Bunu size sizin yaptığınız bir münker olarak görüyorum. Diyor Nesrullah Awn. Şimdiki sapları acaba görseydi değil mi cevabı? İbn-i bu konuyla alakalı Enes'in bu tepkisiyle alakalı radıyallahu anhun tepkisiyle alakalı şu taliki düşüyor diyor ki ve diyor bu tasrih, Enes'in diyor bu şerhi, bu açıklaması Enel fi'lel mezkur kana fi zemenin nebi sallallahu aleyhi ve sellem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 İbnu Beşir rivayetinde Vesselam diyor ki, aqim al-sufufa Sahabeler diyor, aqim al-sufuf, aqim al-sufuf, Saflarınızı düzeltin, saflarınızı düzeltin, saflarınızı düzeltin. O Allah ile takiymin sifufakum, ou layuhalifun Allaha بين قلوبكم. Layuhalifun Ya düzeltirsiniz ya da diyor ah Allah kalplerinizi ne yapar? bölük boçuk yeter. Birbirinize, birbirine birbirinden ayrı hale getirir. Hatta şey Albani'nin de güzel bir şeyi var. Zannedersem şey Albani hatırladığım kadarıyla bugün diyor yani psikolojinin değindiği bir şey bu husus. Diyor ki, hilaf zahir yani insanların dış davranışları da yaşanan ihtilaf, ayrılık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 bir çok fayda var, önemli faydalar var. Birincisi diyor, vucubu ikameti sufuf, o ve tesviyetiha, o ve tarafsifiha, sapları düzeltmenin, boşlukları doldurmanın vacip olduğunun delili var. Çünkü diyor, ne bir haleset bunu emre diyor. Fal aslufihi el vucub, emir sıygalarında aslı olan nedir Peygamberin yapın dediği zaman vacip oludur. İlla li karine. Ancak bunun vacip olmadığını bize gösteren bir delil, karine ipucu olursa.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 omuzların omuzlara, ayakların ayaklara yapıştırılmasıyla tam olur. Burada Şeyh Albani rahimehullah çok ilginç bir şeye değiniyor. Diyor ki: "Ve minel mu'sif en hadhihi sünneten min et-tesviyeti qad tahavvana Bu sünnet maalesef Müslümanlar tarafından terk edilmiş. Bu sünneti uygulama konusunda Müslümanlar gevşek davranmıştır maalesef diyor. "Bel <gülüyor> aza'uha hatta" diyor. Ne yapmışlar bu sünneti? Kaybetmişler. Zayi etmişler. İllel kalile minhum Azınlık bir grup hariç. Fe inni lem eraha inda taifetin minhum illa ehlel hadîd. Hadis ehli dışında kimsenin bu sünnete dikkat ettiğini görmedim diyor. Fe inni ra'aytuhum fi Mekke'te Senete 1368 Mekke'de 1368 yılında diyor. şey Albani Mekke'ye gitmiş 1368 yılında. Şu an Hicri kaç hangi yıldayız hatırlayanız bileniniz var mı? 1400 1432. 68'den bahsediyor. Yaklaşık olarak 64 sene olmuş. 64 sene öncesinden bahsediyor. Diyor ki ben diyor Mekke'de gördüm ki bu helal hadisi haris'in ale temassuki ha. bu sünnete karşı tutumlarını, bağlılıklarını gördüm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 Hatta diyor, maalesef, vel innehum tetâba'u alâ hecrihâ. Hatta diyor, onların hepsi, bu sünnetin terki konusunda ne yaptılar? Birbirlerine uydular. Ve irad anha. Bu sünnetten yüz çevirdiler. Zâlike li'enne ekthere Çünkü diyor, mezheplerin çoğunda, mezhep kitaplarının çoğunda, ne deniyor? Nassat alâ sünne fil Qiyam, atfriju tefrîcu beynel kademeyn bi-kadri erba'a Çünkü fıkıh kitaplarının çoğunda,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 ile alakalı yazılmış. Dört mesela fıkıh ile alakalı yazılmış. Kitabın birinci cildinin 27. sayfasında dönebilirsiniz. Diyor ki Şehir Albani. Ve takdirul maddur la asla lahu fi sunna. Böyle dört parmak olarak belirlenmiş miktar, Sünnet'te aslı olmayan bir miktardır. Ve inne mahva mucarradurayi. Yalın bir nedir bu? Görüştür. Rey.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 uhi bu bil muslimin ve haseten mesacit buradan diyor müslümanlara ve cami imamlarına sesleniyor. Ve onları şu sünneti te, şu bu sünneti tatbik etmeye teşvik ediyorum, davet ediyorum diyor. Burada da Şekalbani rahimehullah yoksa diyor bu tehditten kimse kendini ne yapamaz, kurtaramaz. Nedir o tehdit? Allahu Teala'nın kulların kalplerine ne yapması? Fitne sokması, ayırması.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 rahmetine vasıla eder, rahmetine ulaştırır. Ve men kata'a saffen, kim bir safı koparır, keserse, oraya gitmez, orayı tamamlamazsa, kata'a Allah onun haber rahmetinden keser, diyor. Hadis-i Nebel Al Aleyhisselam. Bu hadis Ebu Davud Sünem'in de rivayet etmiş. İbn-i Sahihinde rivayet etmiş ve Hakim aynı şekilde rivayet etmiş. Evet. Evet.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 Aynı şekilde bu boşluk yapıldığı zaman, bırakıldığı zaman şeytan girecektir gir, dedik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet var. Safların düzeltilmesiyle alakalı. Ve yine dedik ki bu neye sebep olacak? İktilafa sebep olacak. Neredeki iktilafı? Kalplerdeki iktilafa, ayrılığa sebep olacak. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِنَّ اللّٰهُ مَلَٰئِكِ تَهُو يُسَلُّونَ عَلَى الَّذ۪ينَ يَصِلُونَ السُّفُوفُ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 Yanında boşluk var. Sağa sola kaysa oraya bir kişi daha girecek yok. Gitmesi lazım Çünkü namazlar ne dedik? Şey kalban diyor vacip diyor. Ve yazın nefes feshe le diyor bunun riya olduğunu da neler diyor. Yani, yani şimdi riya olur adamı atacağız safdan. Bir sebebi أنه يتحرك لأجله. Çünkü namaza sonradan gelen adam için namazda hareket edecek namazdaki hareketi hareketi, baş... namaz dışından gelen bir adam için yaptığı için diyor bu riyadır. Ve derle ki, ey ala idrakil Halbuki diyor bu, bu fazilete erebilmek için kardeşle yaptığı bir yardımdır. Wa ikametun lusadil furujat el mu'mur bi hafisaf ve diyor saftaki boşlukları doldurmayı emreden hadisi yerine getirmektir bu diyor. Ve ala hadisu fi hada şehiratun Bu konuda hadisler meşhurdur.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 namaz er ilginç ilginç komik komik şeyler. Ya bu insanlar camiye gelmiş. Cumadan cumaya gelenler var, bayramdan bayrama gelenler var. Şu insanları oturttun. Namaza tekbirden itibaren Hanefi fıkhına göre olsa bile tekbir getirmeye öğretin. Nasıl tekbir getirilir? Nasıl semiallahu limen hamide? Bilmiyor adam. Namaz kılıyor, 40 yıldır camiye gidip geliyor. Semiallahu limel hamide diyor. Geçen zikrettik.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 Ya da Allahu Ekber burada da büyük mü? Allah mı büyük? Ya da Allah büyük mü? Ya da büyük Allahu Akbar bey çekiyor burada. Akbar davul demek yani davullar kebarın çoğulu. davullar. Ya yani bunu Ulema ziketmiş kitaplarından. Ama kim öğretecek? Kim dinleyecek? Daha önemli hususlar var. Elektriği ne yapmayın. Hazır okulların gibi, Sokaklara çöp atmayın gibi hususlar. Maalesef. Evet. Nebi Aleyhisselatü Rasulum hadisi de buyuruyor ki Rasu Sofo Fakom, saflarınızı dümdüz yapın, tertip edin, düzenleyin. Ve Kari bu beyne yakınlaştırın birbirine. Ve Ha bil boyun boyunu olun diyor yani. Birbirinize yakın durun. فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي Allah'a yemin olsun ki benim nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki اِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُوا Bakın, Aleyhisselatü Vesselam'a gösteriliyor. اِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُوا مِنْ خَالَلِ السَّفْ كَاَنَّهَ الْحَذَفْ Şeytanın, sizlerin diyor saplarınızın boşluğuna, boşlukla, boşluk bırakılan yerlere girdiğini görüyorum.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 Kim bir saflığı saftaki boşluğu doldurursa Allah onu bir derece bir makam yükseltir. Ve ben alehu beyten fil ve ona cennette bir bir ev ina eder. Bu hadiste sahibi hadis. Normalde Ebû Eşir Radıyallahu anh diyor ki: "Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusavvi sufûfenâ." Nebi Aleyhissalatu vesselam saflarımızı düzeltirdi. Hatta kenne ke mâ yusavvi bih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 Sonra خرج یومًا bir gün diyor, yanımıza çıktı geldi fekame hatta kada yukabber tekbir getirecekti ki fara'a raculan ba diyen sadruhu min as-saf ya da ba sadruhu min Safa diyor girmiş karnı göğsü önde olan bir adam gördü yani ayakları vücudu falan değil yani. Düğmüş safta da birisinin göğsü biraz öne çıkmış. Ve qale ibadallah dedi ki diyor, ey Allah'ın kulları لَتُسَوُّنَّ سُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللّٰهَ بَيْنَا وُجُوهِكُمْ Saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah yüzlerinizi ne yapar? Birbirine çevirir. Yüzlerinizi birbirine çevirir. Yani ihtilafa düşürür sizleri. Buradan da anlıyoruz ki yine Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Safla uğraşıyor. Tam tekbir getirecekti iki safta ne yaptı diyor birisini gördük göğsü önde saldırı önde ya yani demek ki kadı kâmeti s-salâh allâhu ekber diye ne yapmıyor bu acele etmiyor acele etmiyor bu ibn bir da bunda rivayet Muhatta da aynı şekilde bu safları düzeltmekle alakalı kişiler görevlendirdiğini bizlerin abi bu kaynaklar naklediyor. İbn -i Hazm rahimehullah diyor ki: "Ve nestahibu an la yukabbira el imam hatta yastavi kullu man ra'ahu fi birçok saf yani bir veya birden fazla safta diyor insanların tamamen dünüz olup safa durduklarını gördükten sonra imamın tekbir getirmesini müstahap görüyoruz. Fe in kabbala eğer diyor safların düzeltil düzeltilmediğine bakmadan, kontrol etmeden tekbir getirir Namaza başlarsa diyor, fakat ne yapmış olur? Kötü bir fiil yapmış olur. Namaza, adabına uygun bir davranışta bulunmamış olur. Bu eczâhu. Ama nedir bu? Yapmış olduğu davranış namazını bozan davranışlardan değildir. İczâ etmiştir. Namazını yerine getirmiştir. Bazılarının da şu zayıf hadisi zikrettiğini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 يَقُوْمُ عَنْ يَم۪ينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَى İmamın yanında, aynı hizada, aynı şekilde ne yapar? Durur. اِذَا kana itne Şayet ne iseler? iki kişi iseler. İmam Bukhari'nin fıkı. Neresi? Kitabın başlıklarındadır. Diyor İlim Kitabın bab başlıklarında. Tabii bununla alakalı rivayetler var. Abdullah İbni Ottbey bin Masud, "Kâl, dâhil tu ala umar bin Khattab bil Hâjira, fâvajet tuhu yüsebih. yanına girdim diyor. Nâfîle namaz kıldığını gördüm diyor. Fakum tu varahu, arkasında ben de durdum diyor namaza. Ta qarra beni diyor beni çekti yanına getirdi. Hatta caleni hizahu anî yeminihi, sağ tarafında aynı hizaya beni ne yaptı diyor getirdi. Yine aynı şekilde Abdullah İbn Cürşetten rivayet ediyor. Diyor ki İbn Cürşet, Kultu li Ata, Ataya soruyor. Ata tefsiri kimden alıyor? ilmi kimden alıyor? İbn Abbas'tan alıyor. Diyor ki, "Al-Rajul yuṣalli Kişi namaz kılarken cemaat olan kişi nerede durur? Diyor ki Ata, ila shakhl ayman, sağ tarafında durur. Kultu ayuḥādi bihi, aynı hizada mı durur? Hatta yasıfe Yani aynı hizada durup onunla saf. O şekilde mi yapar? Hmm. La yefutu ahaduhumel ahara. Evet diyor. Birisi diğerini ne yapmaz? Hiç Geçmez. Ba evet böyle yapılır. Etuhibb'en Yahu hatta la yakuna beyni furca. <Gülüyor> Peki diyor dip dibe mi olmaları lazım? Bazıları başına namaz kılıyorlar. İki kişi camide görüyorum. Birisi önde, iki, diğeri yarım metre arkada. Arada bir sürü boşluk var.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 Bunla alakalı emre diyor. Akıl sahibi, akıllı, ulünnüha <gülüyor> ve'l-ahlam diyor. Olayı idrak edecek, namazın ahkamını bilecek insanların geçmesine işaret ediyor Resulullah Onun için namaza erken gelen vatandaş, avam ne yapmalı? İmamın arkasına almasın. Evet, ilk, ilk safın fazileti büyük. Nebi Aleyhisselam diyor ki, insanlar diyor, ezanda ve ilk haftaki olan fazileti bilselerdi ve safa geldiklerinde diyor, yer bulamayacak olsalardı bir kişilik yer var, 15 kişi gelmiş. Ne yaparlardı? Kura çeker, çekerlerdi. Ama şimdi ne yapıyorsun? Gidiyorsun camiye. Mesela diyor, sen geç. Halbuki verdiği, sana takdim ettiği şey o kadar büyük bir şey ki bir Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, insanlar onu bilseydi ne yaparlardı? Kura çekerlerdi yani. Sen mi, ben mi, o mu? Yok yok sen geç. O da, hayır hayır sen geç. Üçüncü bir kişiyi geçiriyorlar ondan sonra. Camilerde bakıyorsun ki ön safa gitme be telaşı var. sabah gitmeme telaşı var. Yine bir rivayette diyor ki: "Le ma fi's saf' el-mukaddem, ön safta olanın diyor faziletini bilseydiniz ne yapardınız? Le kanet kur'aten." Ön safa gitmek neyle olurdu diyor Resulullah sallallahu Kura ile olurdu. Kura ile olurdu. <gülüyor> o zaman ne yapacak?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 Ben yani sola duralım da solda dengelensin mi diyeceğiz? <gülüyor> Yoksa sağa mı gireceğiz? <gülüyor> Tabi bazı fıkıh kitaplarında bazı illim ehli zikretmiş sapların ne olması, <gülüyor> dengel olması. Ama hadisin dediğini arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> sağ, sağın safın, sağın sağ tarafına sena var. Allah ve melekleri sena ediyor, üge ediyor. Ne yapacağız o zaman? Sağ tarafı.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 diyor ki e, Abdullah ibn Umeyt ibn -i Mahmud diyor ki salleytu ma Anas Malik Cuma günü Cuma günü namaz kıldım ve dufi'na ila sawari direklere kolonlara gittik. ve taahharna ama diyor ne yaptık? Kendimizi koruduk. Yani o direkler arasında ya önüne gittik kıldık ya da arkasına gittik kıldık namazı diyor. Yine Sahabeden Kurra İbn İyas radıyallahu anh diyor ki: "Kunna nunha an nassfa beyne's sawari ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Evet. sallallahu aleyhi ve sellem döneminde direkler arasında, kolonlar arasında saf tutmaktan nehyolunurdu. Kim nehy ediyor? Hadis ilminde böyle bir şey var. Sahabedense ki "Kunna nunha." Nehyolunurdu. Yasaklanırdı bize. Evet. Peygamber döneminde diyor. Yasaklayan kim? ليس تسرب ونطرد عنها oralardan diyor def, def olunurduk def edilirdik yani uzaklaştırılırdık direklerden direkler arasında namaz kılmaktan İmam Tirmizi diyor ki sünnenede vakatı karihe kavmun min ahli ilmi an beyne sawari direkler arasında saf tutmayı birçok ilim ehli ne yaptı kerih gördü ve bihi يقول احمد ve اسحاق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 Hemen yanına yarım metre gerisine bir saf yürüyor. Burası saf hükmünde olur mu? Ne yani, kadar ya şimdi hükmünde? Yani mesela önce caminin diğer saplarının dolması lazım. Ondan sonra orası. Öyle Yani Birinci saf imamın arkası değil, değil mi? İlim ehli birinci safın imamın arkası olduğunu zikrediyor. İmamdan sonra gelen saf. O yarım saplar daha dolarsa cami dolduktan sonra oraya gelinebilir. Evet. Namaz borcu olan birinin bir dakika. Namaz borcu derken, nasıl namaz borcu? Yani kaza namazını kast ediyor. Evet, evet. evet. Namaz borcu olan kimse ne yapacak? Sünnetleri, Sünnetleri yerine. terk etsin, onun yerine farz kazasını kılsın demiş. Hı -hı. Hocası. Bir evet bir hocam.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 uzunca yıllar kılmayıp biriktirip tabiri caizse borçlanıp ondan sonra vakti geldiğinde yahut aklı başına geldiğinde o namazların borcunu peş peşe saydırarak 1-2 yıl içinde hepsini ödediklerini bilmiyoruz. Bu şekilde kaza yaptıklarını bilmiyoruz. Hatta İlmehde diyor ki Hicri 6. yüzyıla kadar böyle bir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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizlerden birisi uyuduğu zaman uyandığında yahut unuttuğu zaman hatırladığında ne yapsın? O namazı kaza etsin. O kaza olmuş oluyor mu? O kaza olmuş oluyor. Hı. Eda olmamış oluyor. Vaktinde kılınmamış oluyor. Hı. Ama bilerek yıllarca kılınmayan namazın neyi yok? Hı. Müslüman'ın böyle bir şeyi yok yani. Amel eba. yani böyle bir amelde bulunma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 Sabine, kontrol edildiğinde Kulun var, ilk hesaba çekileceği ibadet namaz. Eksik eksik Nafile Naf. de, Evet nafile ibadetler ne yapılacak? Getirilecek. Bunlarla kul farklı olacak. Evet. Müzik zaman imam namaza başlıyor. Evet. İmam namaza başladığında biz de başlamamız gerekiyor mu? Tabii başlayacağız. Artık bizim hayır biz başlayacağız artık. Hmm.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 Tek ne? başına, tek kişi şey, şey, şey Yani Anlatmak lazım yani. bir, ama... yani bir kere oldu, ikinciyi öğretilir, anlatılır. Evet. Evet, konuyla alakalı sorusu olan arkadaş yoksa oradan tane alalım. Hayvan kesiminde besmele çekmek kesimin Kemal Onu cumartesi günüce Allah nasip Büyücü kahin mebimuma giden kafir olur mu? Onu da kitab-ı ne yapmıştık? Şerh etmiştik. Yani küfür büyük de olur, küçük de olur, büyük de olur. O giden kişinin idkakadına varlığı. Evet. Hayızlı nifaslı kadın Kur'an'ı eline alıp okuyabilir mi? Kur'an'ı eline alıp okuyamaz. İlim bu şekildeki e, vermiş olduğu bildiğimiz vetvalar. Bazı ilim alabileceğini söylese de alamaz ezberinden okuyabilir Evet subhanekallahumma bihamdik eşhedü la ilaha